Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve selleme ve ala Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'ina emma ba'd Bugün 23 Ağustos 2009 Pazar El-Aqidatü Seferiniye Şerhi Derslerimizin ikinci dersi El-Aqidatü Seferiniye Şerhi derslerimizin ikinci dersi Tevfik Allah'tan geçen derste mukaddime yaptık. Dedik ki önümüzdeki ders için bu derse kast ederek nazma giriş yapacağız diye. Hiç giriş yapmamıştık. Bugün ilk nazmamız. Elif diyor ki Rahimullah Elhamdülillah il kadimil baki mukadderun il acali vel erzaki Bugünkü ilk nazmımız bu. Diyor ki Elhamdülillah il kadimil baki Hamd kadim ve Baki olan Ecelleri ve rızıkları Takdir eden Allah'adır Elhamdülillah Hamd Allah'adır el Kadim, kadim olan Elbaki Baki olan Mukadderunil acali vel erzaki Rızıkları Ve ecelleri takdir eden O zaman O zaman ne tür vasıflar verdi Dedi ki rızıkları, ecelleri takdir eden, kadim olan, baki olan Allah'adır hamd. Tamam Şimdi bunu açalım o zaman. Şimdi e, İmam Seferen'i Nazımın, Nazım'ın Rahimullah Elhamdülillah, hamd Allah'adır sözü. Şimdi ulemalar diyorlar ki hamdin bir kere tarifi var. Hamd ne? Vasfül mahmudi bil kemal ma'al muhabbeti ve ta'zim veya vasfun bil cemil ala kaste ta'zim şeklinde tarif ederler hamdı. Hamd kelimesini. Hamd kelimesi dilde. Vasfül mahmudi bil kemal. Ham dolunan kişiyi, hamd dolunan kimse, hamd dolanan, Ham dolunan kişiyi kemal vasıflar ile vasıflamak. Kemal ile vasıflamak. Ma'al muhabbeti ve tazim. Tabii bu muhabbet ve tazimle olursa eğer. Tamam mı? Bak o zaman hamd neymiş? Muhabbet ve tazimle. Muhabbet ve tazim göstererek vasf ham e, hamd olunan kişiyi kemal şeyler ile ne yapmak? Vasıflamak. de budur. Alimler diyorlar ki eğer ham tekrarlanırsa Hamt tekrarlanırsa mesela birisine hamd ediyorsun ve bu hamdı e, dönem dönem tekrarlıyorsun. Tamam mı? Yani sık sık tekrarlıyorsun bu hamdı. Bu senaya dönüşür, övgüye dönüşür diyorlar. O zaman hamt maruf. Ham tekrarlandığı zaman neye dönüşüyormuş? Senaya dönüşüyor, övgüye. Bunu da Nevi A.S.'nin şu hadisini delil getiriyorlar. Müslim'deki hadisi. Nebi A.S. diyor ki: "Essemut salate ve beyne abdeyn Ben diyor salatı kulum ile tamam mı kulum ile e yani kendim kendim ile kulum arasında ikiye böldüm ve iza kâle elhamdülillâhi rabbil âlemin yani Fatiha'dan bahsediyor. Elhamdülillâhi rabbil âlemin dediğinde kul kâle hamideni abdi Allah der ki kulum beni hamdetti. Kulum bana ne yaptı? Hamdetti. Ve iza kâle errahmaner kul errahmaner rahîm dediğinde Der ki Allah, esna aleyy abdi kulum beni övdü. Bak şimdi, kişi Fatiha'yı okurken, elhamdülillâhi rabbil âlemin derinde hamd âlemlerin Rabbi olan Allah'a olsun dediğinde. Şimdi bu ne yaptı? Övdü. Değil mi? Sonra dedi ki, o Rahmandır Rahim'dir. Ne yaptı? Bir daha övdü. iki tane övgü oldu burada, tekrarlandı. Şimdi ilk Elhamdülillah Rabbil Alemin dediğinde okul. Allah onun karşılığında ne dedi? Kulum bana hamd etti. Kul ikinci kez övdüğünde Allah demedi. Kulum bana hamd etti. Ne dedi? Kulum beni övdü. Çünkü neden? O kişi övgüyü tekrarlamış olduğu için. Değil mi? Şimdi başa dönüyorum. Hamd neydi? Hamd övmektir aslen. Yani özel kemal vasıfları zikretmektir birisi hakkında. Birisi hakkında kemal vasıfları zikretmektir. Hamd. Tamam mı? Şimdi bu kişi Fatiha'yı okurken karşı tarafa vasıflar yapıyor. Yani Allah Azze ve Celle'ye ne yapıyor? Ee, kemal vasıflar veriyor. Diyor ki mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd alemlerin Rabbi. Bak bir vasıf veriyor. Diyor ki o alemlerin Rabbidir. Hamd alemlerin Rabbine olsun. Tamam mı? Alemlerin Rabbine hastır. Şimdi bu kişi ne yaptı? Allah'ı kemal sıfatıyla vasıfladı. Değil mi? Allah bunun karşılığında ne dedi? Kulum beni bana hamdetti. Bu adam bir daha bir kemal sıfat zikretti. Fatiha'yı okuyan. Ne dedi? Rahmanur Rahim. Rahman ve Rahim dedi. Bir daha kemal sıfat zikretti. Allah bunun karşılığında ne dedi? Kulum beni övdü. O yüzden alimler diyor ki eğer kemal sıfatı bir kere karşı tarafa söylendiği zaman ona hamd etmiş olursun. Tekrarladığın zaman bu neye döner? Sena'ya döner. Allahu u Alem. Peki. Müellif ne dedi? Devam ediyoruz. Ee, aynı nazmı. Dedi ki Elhamdülillahi'l-kadimil-baqi mukadderunil-acali vel-erzaki Şimdi Elhamdülillahi'l-kadimil-baqi Hamd kadim ve baki olan Allah'adır. Şimdi Elhamdü dedi burada. Elhamd. Bu Fatiha'da da geçiyor. Elhamdülillahi Rabbil Alem. Elhamdü kelimesindeki yani hamd kelimesindeki elhamdülillahil kelimesindeki eliflam. kamd Alimler diyor ki buradaki istigrak içindir. Arap dili edebiyatında eliflamın çeşitli manalar içerir. Tamam mı? Eliflam. Şimdi elhamdu dediğinde el, buradaki el takısı. Alimlerin bir kısmı diyor ki el istigrak ifade eder. İstigrak. Yani istigrak ifade etmesi şudur. İstigrak o vasfın altındaki tabiri caizse bütün parçaları, cüzleri toplar içinde demektir. Yani ne? Bütün hamdlar Allah'a Mahsustur. Yani hamd alemlerin Rabbi nedir dediğimizde yani bütün ömgüler, bütün hamdlar Allah'a hastır. Bütün hamdlar Allah'a nedir? Hastır. O bütün hamdlar manasını içeren başındaki eliflam takısıdır. Çünkü el istihrak ifade eder burada. Tamam Burayı anladık. O zaman hamdı anladık. Hamdın başındaki Elif el takısını anladık. Sonra ne dedim? Elif Lillahi Allah'adır. Bu Fatiha'da da geçiyor. Elhamdülillahi. Hamd Allah'adır. Buradaki lillahi'deki lam takısı bazı alimler demiştir ki istihkak ifade eder. Çünkü Arap dil edebiyatında bunun yeri var. E bu da Arapça zaten. Bazıları demiştir ki iktisas ifade eder. İstihkak ne? İktisas İst ee ne? Eğer istihkak dersek manası şu olur. Elhamdülillah. Hamd Allah'a. Eğer istihkak dersek Allah ee bütün hamdlar Allah hak etmiştir eğer istihkak dersek bütün hamdları Allah hak etmiştir. Eğer ihtisas dersek oradaki lam takısına lam harfecerine or oradakine istihkak dersek şey eee ihtisas dersek o zaman mana ne olur? Bütün hamdlar Allah'a hastır. Tekrarlıyorum. Lillahi müellifin bu nazmındaki geçen Lillahi lafzı ki bu Fatiha'da da geçiyor. Bunu anladın mı Fatiha'nın o kısmını da anlamış oluyorsun. Çünkü ikisi de burada olan Fatiha'da da var. Lillahi'deki el yani elhamdülillahi'deki lam. Lam. Allah lafzını, sına e, harf-i cer olarak gelmiş lam. İki manadan bir tanesini ifade ediyor. Ya istihkak ya ihtisas. Bazı alimler demiştir ki istihkak. Bazı alimler demiştir ki ihtisas ifade eder. Eğer istihkak dersek mana ne olur? Yani bütün hamdları Allah hak etmektedir olur. Tamam mı? Eğer ihtisas dersek, haslık yani, bütün hamdlar Allah'a mahsustur demiş olur. Tamam mı? Hı. Ancak diyoruz ki, Allahu alim, ilim Allah'ın katında. Bu hem istihkak hem de ist ihtisas içindir. Tamam mı? Çünkü... Şimdi elhamdülillahi rabbil alemin dediğimizde ham alemlerin Rabbine mahsustur da desek doğru. Bütün hamdlar Allah'a mahsustur da desek doğru. Bütün hamdları Allah hak ediyor da desek doğru. Neden? Çünkü oradaki lam eğer hem istihkak hem de ihtisas manası varsa bunu tayin eden nas nerede özel karine? Naslara baktığımızda iki ikisi için ikisi de mevcut. Bunu tayin edecek olmadığı için umum üzerine bakıyoruz. Tamam mı? Umum üzerine, geneli üzerine bırakıyoruz. Diyoruz ki burada ikisi de Allah hakkında mevcut. Yani o zaman elhamdülillah hamd Allah'a mahsustur veya bütün hamdlar, hamd Allah'a mahsustur veya bütün hamdları Allah hak ediyor ikisi de e, mümkündür. O yüzden Fatiha'yı okuduğumuz zaman bu ikisini de anlıyoruz biz. Anlamamız gerekir veya değil. Evet. Müellif ne demişti? Elhamdülillahilkadimilbaki mukadderunul acali vel erzaki. Hamdı geçtik. Allah kelimesinin öndeki harfi de geçtik. Peki Allah. Allah, Allah azze ve celle'nin özel isimlerinden bir tanesidir. Özel isimlerinden bir tanesidir. Kimsenin bu isimle isimlendirilmesi veya isimlenmesi caiz değildir Allah'tan başka. Tamam mı? Manası ise el-ma'bud. ibadet edilen demektir. Uluhiyet sahibi. ibadet edilendir Allah Azze ve Celle. Evet. Nazım ne demişti? Elhamdülillahi'l-kadim'il-baki. Peki dedi ki baki ve kadim olan Allah'a hamd olsun. Veya kadim ve baki e, hamd, kadim ve baki olan Allah'a mahsustur. Şimdi kadim dedi Allah'a. Dikkat et kadim. Şimdi şöyle bir işgal var burada. Bu işgal İmam Tehavi'nin şerh akidesi tahaviye metninde de mevcut. Şimdi İmam Tehavi bizim selef alimlerimizdendir. Akide yazmıştır. Bu yazdığı metinde o da Allah'a azze ve celle kadim ismini veriyor. Şimdi burada da İmam Es-Sefari'ni kadim ismini vermiş Allah'a. Ve bazı selef alimlerimiz geçmişte, işte bunlardan bir tanesi elim, elimizde eseri olan İmam Es-Sefari'ni, işte bunlardan bir tanesi İmam Tehavi ve başkaları da var. Tutmuşlar bunlar Allah'a. Kadim ismini vermişler. Aslında bu daha çok felsefecilerden, kelem ehlinden geliyor bu kadim ismiyle isimlemek Allah'a. Burada işgal var. Neden işgal var? Şimdi kadim Allah Azze ve Celle'nin isimleri arasında yer almıyor. Yani Kur'an'a ve sünnete baktığımızda Allah Azze ve Celle'nin isimleri arasında kadim yok. Şimdi burada isim olarak geliyor. ayrı bir mevzu. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin İsimleri arasında isimleri arasında. Kadim yok. Ama burada müellif Allah'a kadim demiş. Eski demek kadim. Kadim Türkçe karşılığı her ne kadar e, tam karşılanamıyorsa da en güzel karşılığı eski olur. Kadim. Eski. Yani diğer bir tabiriyle kendisinden sonraki sonraya nispetle önce gelen kendisinden sonraya nispetle Önce gelen. Ben bu, bu odaya girdim. Benden sonra Ahmet girdi. Ahmet'e göre ben neyim? Kadimim. Eskiyim. Tamam mı? O yüzden diyoruz ki eğer müellif bu nazmında, bunu nazm ederken kadim yerine evvel deseydi daha hoş olurdu. O yüzden diyoruz ki burada müellif bu nazmın burasını yazarken hoş etmemiş. İmam Tehavi de öyle. Hoş bir şey yapmamışlar yani. Belki de hata yapmışlar. Lafzı uygundur. Uygundur yani. Eğer isim babından vermişlerse net. Çünkü belki kendi zihinlerinde haber olarak kastediyorlar ama zahiri isim olarak vermişler Allah'a bu kadimi. Burada hata etmişler İmam Tehavid eğer öyleyse. İmam Esseferin Tamam? Çünkü biz ilk dersimizde söyledik. İmam Seferinin mesela bu nazmında hataya düştüğü yerler var. Onları beyan edeceğiz diye. Bu onlardan bir tanesi. Allah Azze ve Celle'nin kadim ismi yoktur. Kadim nedir? es kuli gayrihi. Kendisinden başkasını geçen demektir. Kendisinden başkasını geçen demektir. Kadim. Ama ne Kur'an'da ne sünnette Allah Azze ve Celle'nin kadim olarak ismi gelmemiş. Peki kadime benzer mana olarak yakın olan ismi var mı? Var Allah'ın. O da ne? El-Evvel. Mesela Allah Kur'an'da ne buyuruyor? Huve'l-Evvelu vel-âhiru vel-zâhiru vel-bâtinu ve huve bi-kulli şeyin ve huve bi-kulli şeyin alim Allah için diyor ki o evveldir. Allah Kur'an'da diyor ki o evveldir. İlktir yani. Vel ahiru sondur. Vel zahiru zahirdir. Vel ve O bi kulli şeyin kadir. Ve her şeyi bilendir. O zaman Allah kendisine evvel ismi vermiş. Evvel ilk olan demek. Şimdi kadimin Allah azze ve celle'nin zatı hakkında isim olarak kullanılması o yüzden diyoruz ki caiz değil. Tamam. Çünkü neden? Allah Kur'an'da ne diyor? Kul innema harrama Rabbi al fevahişe. De benim Rabbim Fuşiyatları veya kötülükleri ma zaharmin h ve ma yani açık ve gizli fuhşiyatı, kötülüğü haram kılmıştır. Başka neleri haram kılmıştır? Wal istma wal baghya bi hak ve haksız yere sınırı aşmayı günahı Allah Azze ve Celle ne yapmıştır? Haram kılmıştır. Başka neye haram kılmıştır? Wal tuşriku billahi ma alam yunesili bihi sultanan ve hakkında delil hiçbir delil indirmedi. Şeyi de haram kılmıştır Allah. Ve neye haram kılmıştır başka? وَاَنْ تَقُولُوا ala اللّٰهِ مَا لَا Ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri de haram kılmıştır. Şimdi, sen demek ki Allah hakkında bilmediğimiz şeyleri konuşmak neymiş? Harammış. Peki biz kadim dersek Allah'a, Allah hakkında bilmediğimiz bir şeyi Allah'a vermiş oluruz. Çünkü ne Kur'an'da ne sünnette kadim yok. Yoksa biz nasıl diyebiliriz? O yüzden işgal burada. İmam Es-Sefari'nin dediği. Tamam deriz ki burada hata yapmıştır. İni Allah hatta Kur'an'da ne buyuruyor diyor ki: "Ve la ma leyseleke bihi ilmun. İnne's-sem'a vel basara vel fuada kullu ulayka kan anhu Hakkında ilmi ilmin olmadığı şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz, kalp bütün bunların hepsi bunlardan sorumludur bu yaptığında. Tamam mı? O zaman Allah azze ve celle'nin kadim ismi hakkında bizim bir bildiğimiz yoksa Böyle bir bilgimiz yoksa onun peşine düşmeceğiz. Allah bunu yasaklıyor. Eğer biz Allah'ı kendisini isimlendirmediği şeyi şeyle isimlendirirsek buna cinayet ve buna cinayet denir yani Allah hakkında. Düşünsene mesela bir insan senin kendi isminin dışında seni isimlendirdiğini bu birçok mahlukatın bile hoşuna gitmeyebilir. Allah hakkında mı nasıl düşünülürler? O zaman diyoruz ki Öncelikle bir Allah Azze ve Celle'yi Bununla kadim ile isimlendirmemiz caiz değildir. Çünkü bu ne kitapta ne de Sünnette varit bulmuştur. Bu birinci sebebi. İkinci sebebi daha var. Allah neden kadim diye isimlendirilemez. Burası çok ilmi Dakik önemli bir nokta. Buraya dikkat edeceğiz. Şimdi dedik ki Müellif burada Allah'a kadim dedi. Kadim ile isimlendirilemez. Çünkü ne Kur'an'da ne sünnette var. Bir sebebi daha var. Kadim'in Allah'ın ismi olamayacağını dair. Çünkü kadim güzel isimler arasında değildir. Ne manada? Şimdi Allah Kur'an'da ne diyor? -esma husna. En güzel isimler Allah'ındır. Kadim ise güzel isimlerden değildir. Yani çünkü neden? Allah Kur'an'da buyurduğu zaman husna. en güzel isimler Allah'ındır dediği zaman Buradan hani böyle kulağa hoş gelen, işte birisine söylediğin zaman böyle e, nefsine kulağına hoş gelen isim mi kastediliyor? En güzel isimdir Allah'ın dediğin zaman. Yoksa içerdiği mana itibariyle midir bu? Tabii ki içerdiği mana itibariyledir. Çünkü biz geçmiş derslerde de yani e, başka metinlerde özellikle Kavaydül Muslah'da olsun ki tatile girdi bunların hep. Akedetül Vastiyede olsun. Şu an bunlar tatilde. Bu dersler. Orada hep beyan ettik. Güzel isim ne demek Allah'ın güzel ismi? Allah'ın güzel ismi içinde kemal sıfat barındıran isimdir. Yani Allah'ın her ismi bir sıfata delalet eder. Kemal bir sıfata delalet eder. Tamam mı? Her ismi bak. Allah'ın her ismi kemal sıfata delalet eder. Ama her sıfatı bir isim olacak diye kayda yok. Her isminin altında bir sıfat ama her sıfat bir isme delalet edecek diye bir kaydı yok. Mesela Allah'ın alim ismi ilim sıfatına delalet eder. Kadir ismi kudret sıfatına delalet eder. Metin ismi metanet sıfatına delalet eder vesaire ama Allah'ın mesela sıfatlarından istiva sıfatı var. Ama Allah'ın istiva diye bir ismi yok. Veya müstevi diye bir ismi yok. Allah'ın sıfatlarından bir tanesi işte e, nuzul sıfatı. Ama Allah'ın nazil diye nuzul diye bir sıfatı yok. Yani inme diye bir sıfatı yok. Şey ismi yok pardon. Allah'ın inme diye bir ismi yok. Ama inme sıfatı var. Tamam mı? O yüzden her isim bir sıfata delalet eder. Her sıfat bir isme delalet edemez. Şimdi bunu fıkhettikten sonra diyoruz ki o zaman kadim. Allah'ın ismi olamaz. Neden? Çünkü her ismin altında kemal sıfat olacak demedik mi? Evet. Her ismin altında kemal sıfatı olacak. Peki kadim isminin altında ne gibi bir kemal sıfat var? Eski. Eskidir. Şimdi Allah'a diyorsun ki ey eski bana yardım et. Mesela o ismi verirsen. Mesela diyorsun ki ya Rahman bana merhamet et. Ya Rahman bana yardım et dersin. Çünkü Rahman Allah'ın ismi. Ey kadim bana yardım et. Yani ey eski. Eskinin altında ne gibi bir şey var? Çünkü bak. Şimdi önemli noktası burası işte bak. Şimdi kadim Arap dili edebiyatında iki manadan birisi kastedilir. İki manası vardır kadim. İki şey için kadim eski denilebilir. Yani iki şey için Arap dili edebiyatında kadim yani eski denilebilir. Birincisi hiç başlangıcı olmayan. Hiç başlangıcı olmayan yani ezeli olan. Ezeli olan başlangıcı olmayan bir şeye kadim denilir denilebilir Arap Dili Edebiyatı'nda. Bu noktada baktığında Allah Azze ve Celle hakkı için güzel bir şey aslında değil mi? Ama işgal bitmiyor. işgal var ama. Böyle olsa hadi neyse dersin bir derece ama kadimin bir manası daha var. O da ne? Başkasını geçmiş olan. Başkasını geçmiş olan ama bir başlangıcı olabilir. Tamam mı? Bir başlangıcı olabilir. Mesela ne gibi? Diyelim ki ben girdim bu odaya. Benden 5 dakika sonra Ahmet diye biri girdi. Tamam mı? Şimdi Ahmet'e göre ben neyim? Eski kadimim. Ama ben, benim bu odaya girmemin bir başlangıcı var mı? Var. Değil mi? Heh, o zaman demek ki kadim, tamam mı? Kadimden iki şey kastedilir. Birincisi, bir başlangıcı olmayan. Bu Allah hakkında güzel bir manadır. İkincisi, başkasından önce olan ama bir başlangıcı olan. E şimdi o zaman bu kadim kelimesi muhtemil olunca, yani iki manadan bir tanesini kapsayınca ki bu manalardan bir tanesi güzel mana. O da ne? Ezeli olması. Manalarından bir tanesi de güzel olmayan bir mana. Değil mi? Güzel olmayan bir mana. Durum böyle olunca kadimi Allah'a veremiyoruz. Çünkü neden? Kadim kelimesi içinde tam bir kemaliyeti barındırmıyor. Muhtemil bir kelime. İçinde hem güzel bir mana kapsıyor, ezeli olması. O mana da Allah'a ezeli dersin. Ama batıl bir manayı daha kapsar Allah hakkında. O da ney? başkasından önce olan ama bir başlangıcı olan. E Allah'ın bir başlangıcı var mı? Allah her şeyden önceden ama başlangıcı var mı? Yoktur. E o zaman kadimin iki manası olunca otomatikman olay batıl oluyor. Bak şimdi Allah Kur'an'da ne buyuruyor dikkat et. "Vel kamer kaddarnahu hatta 'ada kal-urcu'l kadim." Diyor ki aya gelince Allah aydan bahsediyor. Diyor ki aya gelince biz onun için konaklar yani işte yörüngeler vesaire takdir ettik diyor Allah. Bak şimdi dikkat et. Sonunda o kuruyup yani o, o kuruyup incelen eski hurma dalı gibi yay şekline döner. Şimdi bak eski hurma dalı kuruduğu zaman ne olur? Böyle bükülür bükülür bükülür hilal şeklini alır. Şimdi Allah ayı ona benzetirken şöyle diyor bak. Aya gelince biz onun için konaklar ta takdir ettik. Yani tayin ettik. Yani yörüngeler tayin ettik. Sonunda o ay Kuruyup incelen eski hurma dalı gibi yay şekline döner. Yani hilal olur. Şimdi bak Allah eski hurma dalına ne ismini verdi? Kadim ismini verdi. Bak Arapçasına. Vel kameru kadderna ile hatta kene hatta adekel urcul kadim. Kadim bir hurma dalına döner diyor o ay. Şimdi kadim olan hurma dalının bir başlangıcı yok mu? Var. O ağaç yokken yani hurma dalı yoktu. He? O zaman demek ki kadimin manalarından bir tanesi bu ayete göre neymiş? Başkasından önce olan ama bir başlangıcı da olan. E şimdi kadim içinde hem hak hem de batıl mana içerince Allah'a o ismi veremiyoruz. Neden? Çünkü Allah'ın isimlerinin içinde kesinlikle batıl ihtimali bulunan bir isim olamaz. Kadim de kendisinin içinde batıl isimlerden, şey batıl manalardan bir tanesini içerince otomatikman Allah'ın kadim diye isimlendirilmesi de batıl. Bu da ismin, işin ince dakik noktası. İlk sebebi kolay cevap vermek. Neden Allah kadim diye isimlendirilemez? Çünkü Kur'an'da sünnette yok. Yoksa Allah diyor ki bilmediğin şeyin ardına düşme. Burası birinci noktası. İkinci noktası da meselenin tahkik edilen noktası. Alimler bunu çok güzel açıklarlar. Tamam mı? O yüzden diyoruz ki burada İmam Tahavi olsun, İmam Esferyeni olsun ve diğerleri mesela Allah'a kadim ismini ve verecek ver, vermekle hata yapmışlar. O yüzden diyoruz ki keşke müellif nazmını şöyle yazdı ya şimdi Elhamdülillahlil kadimil baki yerine Elhamdülillahlil evvelil ahir yapsaydı çok daha güzel olurdu. Bak baki'yi de değiştirdik dikkat et burada şimdi gelecek baki de Allah'ın isimlerindendir. Tamam mı? O yüzden diyoruz ki Elhamdülillahilkadimilbaki Yerine Elhamdülillahilavvelilakhir Deseydi keşke Çünkü hem evvel hem de ahir Allah'ın isimlerinden birisindir Kur'an'da ve sünnette geçmiştir Tamam Gerçi buna bir mana daha Bir sebep daha ekleyebiliriz Neydi mesela Birinci sebep dedik ki Kur'an'da sünnette yok İkinci sebep de ne dedik e kadim hem batıl hem hak mana içeriyor. İçinde hak ve batıl olan bir şey Allah'a verilemez. Sade bir haklık bulunması lazım. Hiç batıl karışmadan hak, karış, tamamıyla hak olması lazım. Bir sebep daha söyleyebiliriz. O da ne? Allah'ın her ismi bir sıfata delalet eder mi? Her ismi bir sıfata delalet eder. E peki kadim ismi bir sıfata delalet ediyor mu? Ediyor. diyor kıdem sıfatı. Ama nasıl bir sıfat? Eski. Sıfat olarak da ne? Bir değeri yok. O yüzden bu yönüne de bakabiliriz. Tamam. O zaman diyoruz ki o zaman diyoruz ki ne akli olarak ne de nasi olarak. Ne aklen ne de nassen, yani delil olarak. Allah Azze ve Celle kadim ismini vermek caiz değil. Delilleri demin saydık neden? Akıl olunca Akla gelince çünkü kadim Allah Azze ve Celle'nin isimleri, güzel isimlerinden bir tanesi değildir. Yani içerisinde bak şimdi içerisinde noksanlığı bildiren. Dikkat et. Şimdi bak kadim ismi içeris içer içerisinde neyi, e, e, neyi içeriyor? Kadim ismi kendisinde neyi içeriyor? Eksikliği içeriyor. Neden eksikliği içeriyor? Çünkü iki manası vardır. Bir tanesi batıl. İki manası olunca ve iki manasından bir tanesi batıl olunca otomatikmen kadim içinde neyi e, barındırıyor? Batıllığı barındırıyor. Bu batıllık nedir? Bir başlangıcı olmasıdır. Kadimi manalarından bir tanesi. Böyle olunca, eksiklik bulununca, e, Allah'ın da bütün her şeyi kemal olunca otomatikmen ne oldu? Veremedik onu. Çünkü Allah ba başka hayatta ne diyor? وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْاَعْلَىٰ en güzel مِسَلُ الْاَعْلَىٰ اَنْ جُزَلْ en güzel vasıflar kimindir? Allah'ındır. E, kadim eksik vasıf olunca bu ayete ters o zaman veremiyoruz otomatikmanı. Tamam mı? O yüzden diyoruz ki keşke müellif kadim yerine evveli verseydi. Üç sebepten dolayı toparlıyor. Üç sebepten dolayı. Birincisi çünkü Allah azze ve celle keşke yani neden e, evvel kadimden daha e, layık verilmesini Dedik ya evvel, keşke evveli verseydi. İlk olan yani başlangıcı olmayan evveli. Ilk, i̇lk başlangıcı olmayan. Keşke onu verseydi yerine. Çünkü neden? Çünkü bir, evveli Allah kendisini onunla isimlendirmiştir. Ve o kendi isimlerini en iyi bilendir. Birinci sebep bu. İkinci sebep evvel kelimesinin manası ezelilik demektir. Ezeli olan demektir. Bu yöne de baktığımızda bu da ikinci sebeptir. Evvelin daha layık olduğuna Allah hakkında. Çünkü neden? Allah Kur'an'da diyor ya evveldir. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem onun Müslim'deki hadiste şerh ediyor. Diyor ki: "Ve entel evvelu sen evvelsin. Ve lesa kableke şey." Öncen yoktur. Senden önce hiçbir şey yoktur. Yani senin öncen ne? Yoktur. Çünkü Allah Kur'an'da dört isim diyor kendisine. O evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. Dört ismini veriyor. Nevi Sallallahu Aleyhi ve Sellem şerh ediyor isimleri hadiste Müslim'deki. Diyor ki: "Entel evvelu sen evvelsin. Ve lesa kableke şey." Öncen yoktur. O zaman ikinci sebeple buymuş. Üçüncü sebep, bu da ilmi bir nokta dikkat etmen lazım. İlmi bir nokta var burada. Şimdi, dedik ya evvelin manalarından bir tanesi de Nebis Aleyhisselam tarif de etti bunu. Dedi ki öncesi olmayan. Aslında evvelin öncesi olmayan diye bir manası olduğu gibi başka bir manası daha var evvelin. Başka bir manası daha var diyebilir. Çünkü Arap dili edebiyatı buna işaret ediyor. Yani Nebisa Selemin tefsirine baktığımızda senden önce hiçbir şey yoktur dediğinde ne olarak bahsediyor? Zamansal olarak bahsediyor Nebisa Selemin. Yani öncen diye bir şey yok senin. Bu çok güzel. Tamam mı? Ama evvelin bir manalarından daha bir tanesi vardır ki o da meal demektir. Yani ellezi evvel şudur. Ellezi teûlu ileyhil eşya. Bütün her şeyin kendisine döndüğü şey demektir evvel. Yani o zaman evvel, evil kelimesinden alınmıştır, alınmış olabilir. Çünkü Arap dili edebiyatı buna muhtemel. Evil ise rucu demektir, dönme. Çünkü her şeyin dönüşü kimedir? Allah'dır. Allah da Kuranda demiyor mu dönüşümüz bizedir? Durum böyle olunca evvelin evvelin iki manası, iki kemal manası da mevcut olabiliyor. Birincisi Nebi Sasinim tefsir etti. İkincisi kelimenin kendisinde bulunan diğer mana. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in tefsir ettiğinin manası ne? Allah'ım sen evvelsin yani öncen yoktur. Bir başlangıcın yoktur. İkinci manası da nedir? Allah'ım sen evvelsin yani her şey sana döndürülecektir. O zaman diyoruz ki bu evvel başlı başına kadimden daha geniş mana, daha kemal mana, daha hak mana, daha sahih içermektedir. Evet, yine müellifin nazmına dönüyoruz diyor ki elhamdülillahi'l kadimil baki. Allah ne dedi? Elhamdülillahi'l kadimil baki. Kadim ve baki olan Allah'a hamd. Hamd kadim ve baki olan Allah'a nedir? Mahsustur. Hı? O zaman Allah'a kadim dedi, bunu anlattık isabet etmediğini. Baki diyor şimdi Allah. Eee müellif rahimehullah. İmam es nazım baki ne demek? Yani ne kastediyor Elif bu bakiyle? Yani her şeyden sonra her şeyden sonra ne olacaktır? Yani her her şeyden sonra o devam edecektir. Yani bir sonu yok. Kalıcı olarak devam edecektir. Tamam mı? Kalıcı olarak devam edecektir. Ama diyoruz ki keşke Elif rahimeullah burada bakide demeseydi. Çünkü maalesef bakide muhtemel. Şey Allah azze ve celle hakkında mevcut değil. Allah Azze ve Celle hakkında mevcut değil bu isim. Yani Kur'an'da ve sünnette Allah Azze ve Celle'nin baki ismi gelmemiş. O yüzden keşke müellif, e, burada da müellife özür beyan ediliyor burada. Yani müellif burada isabet etmemiş bu lafızda. Keşke nasıl dedik ki kadim yerine evveli kullansaydı, keşke dedik burada. Burada da diyoruz ki keşke baki yerine, baki manasına yakın olan ve Allah'ın isimlerinden olan ahir kelimesini kullansaydı. Tamam çünkü baki Allah'ın isimlerinden değil ama ahir Allah'ın isimlerinden. Çünkü Allah Kur'an'da ne buyuruyor? Demin okuduğumuz ayet. Huvel evvelü, o evveldir ve ahirü, ve ahirdir. Ahir isminin ise ve Sellem nasıl tefsir ediyor Müslim'deki hadiste. Ve entel ahirü le, ve leyse ba'deke şey. Sen ahirsin, senden sonra hiçbir şey yok. Yani senin bir sonun yok. O yüzden diyoruz ki keşke muellif. Elhamdülillahil kadimil baki yerine elhamdülillahil evvelil ahir deseydi. Şimdi baki kelimesi fiil olarak mevcut. Baki kelimesi fiil olarak mevcut ama isim olarak gelmemiş. Allah hakkında Allah Kur'an'da ne buyuruyor? Ve yabqa Rabbi rabbike zul celal vel ikram. Senin e, Rabbinin celal ve ikram sahibi vecihi yüzü baki kalacaktır diyor. Bak şimdi. Baki kalacaktır fiil olarak mevcut Allah hakkında. Ama isim olarak mevcut değil. Mesela İnme fiil olarak mevcut. Ama Allah'ın inme diye bir ismi yok. İstiva fiil olarak mevcut. Ama Allah'ın istiva diye bir ismi yok. Gelme fiil olarak Allah'tan mevcut. Rabbin gelecektir. Melekler gelecektir saf saf. He? Gelme fiil olarak mevcut. Ama gelme diye bir ismi yok Allah'ın. Tamam mı? O yüzden diyoruz ki baki de fiil olarak mevcut. Yani yepka fiili. Fiili muzari burada. Yani kalacaktır. Fiil olarak mevcut. Ama isim olarak ne? Yok. O yüzden isimle fiil arasında fark var. Aynı bir insandan örnek verelim anlaşılsın diye. Sen yolda yürüyorsun. Ne deriz biz sana? Bu yürüyor deriz. Ama şöyle demeyiz isim olarak. Yürüyen gelsene. Veya ne bileyim. Tamam mı? Sen yemek yiyorsun. Yemek fiili var sende. Ama bir insan dese ki bu bayanın ismi ne? Ben diyemem yemek yiyen. Ama fiil olarak bu ne yapıyor dese yemek yiyor derim. Anladın mı? Fiil ile isim arasındaki fark. Tamam o yüzden diyoruz ki bakinin fiili yani kalma var. Allah'ın belirttiği gibi. Ama isim olarak yok. O yüzden biz isim sıfat derslerimizi hep anlatıyoruz. Sıfattan isim türetilmez. Tamam mı? Sıfattan, şimdi bu adamın yürüme sıfatı var. Ha, bu yürüme sıfatından e, bir isim çıkaralım, türetelim. Bu adama yürüyen ismi verelim. Böyle bir şey yok. Allah'ın sıfatlarından isim türetilmez. Yani ne gibi? Allah'ın şimdi istiva fiili var. Allah istiva etmiş. Bu öyle bir fiil işlemiş. Allah'ın istiva fiili var. Biz bu fiilden isim türetelim. Diyelim ki Allah'a müstevi ismini verelim. Yani istiva eden. Tamam mı? Sıfat olarak söyleriz biz. Fiil olarak söyleriz Allah hakkında. Tamam mı? Ama isim olarak veremeyiz. O yüzden tekrar diyorum. Diyorum ki keşke el evvel şey kadim ve baki yerine şey, e, kadim ve evet baki yerine evvel ve ahire kullansaydı. Evet. Müellif nazmın devamında hala daha birinci nazımdayız. Naz, nazımda ne diyordu? Nazıma tekrar dönüyoruz. <Sessizlik> Elhamdülillahil kadimil baki mukadderunil acali vel erzaki Rızıkları ve ece ecelleri takdir eden kadim ve eski olan Allah'a hamdolsun dedi. Şimdi rızıklarını ve ecellerini takdir eden Şimdi Allah Azze ve Celle malum bir şekilde kendi ilminde malum olan ecelleri ne yapıyor? Takdir ediyor. Ecel ne demek bu nazımda geçen? Ecel, cem'u. Çünkü biz dedik ki hani ilk derste de söyledik biz bu nazımın içindeki kelimeleri de tek tek şerh edeceğiz ve mana da vereceğiz. Türkçeye de tek tek çevireceğiz ki Arapça bilip takip edenler de bizi ne yapsın bundan faydalansın. Şimdi buradaki e, El-ecel kelimesi bu nazımdaki yani eceller kelimesi ecelin çoğuludur. Ecel neyi peki? Türkçede kullanıyoruz insanın eceli veya ağacın eceli veya işte e, bu halının eceli. Hepsi caiz dil olarak. Çünkü neden? Ecelin kelimesinin köküne dönsek. Bu halının eceli de bitti diyebilirsin. Mesela halıyı yaktın kül oldu gitti. Eceli bitti diyebilirsin. Lugat olarak caiz bu. Çünkü neden? Muntahai şey ve gayetuhu demektir ecelin manası. Ecel kelimesi Arap dilinde bir şeyin bitişi sonucu demektir. O zaman her şeyin bitişine ve sonucuna ecel diyebilirsin. Mesela bir yarış pisti düşün. Başlangıç noktası var ve sonuç noktası. Tamam mı? Araba e, gaza bastı ve, ve sonuca vardı. O o arabanın o pist e, mekanına nispetle o adamın eceli, o arabanın eceli olmuş olur. O e, yarışa nispetle diyorum tamam mı? Yani dilde bu mağruftur. O yüzden ecel ne demek? şey ve gayet Bir şeyin bitişi. İnsanın eceli ise ölümü. Çünkü hayatı ne yapıyor? Bitmiş oluyor. Tamam mı? Peki e, nazında geçen el erzak rızıklar demek. Tamam mı? Rızıklar demek. Rızıklar da cem-u rızkın demektir. Rızkın çoğulu. Rızık peki ne demek? Anlarsak rızkı da asıl manasını Kur'an'daki bazı ayetleri daha iyi fıkh edebiliriz. Şimdi rızkı anlatmadan önce e, bazı birkaç şey örnek vereyim ki fıkh babından iyi olur. Mesela bir insanın yemek yemesi rızık mıdır? Rızık mıdır? Rızıktır. Peki bir insanın İşte su içmesi rızık mıdır? Rızıktır. Peki bir insanın elbise giyinmesi rızık mıdır? Rızıktır. Peki bir insanın çalarak yem yemesi rızık mıdır? Rızıktır o da. Peki bir insanın arabaya binmesi ve gez gezip o arabayla gezip zevk alması rızık mıdır? O da rızıktır. Bir insanın çala e bir koyuncudan bir gerdanlığı çalıp takması rızık mıdır? O da rızıktır. Neden? Şimdi Allah müminlerin de kafirlerin de rızkını vermedi mi? Verdi. Peki rızık kelimesinin manası ne? Rızık kelimesi. Arap dil edebiyatında al-Allah demektir. Verme. Bu verme helal olsun, haram olsun. Ona rızık ismi verilir. Tamam mı? Rızık ismi, dil olarak rızık ismi verir. Allah onun rızkını vermiştir. Ama o haramı dilemiştir. O ayrı. O dilediğinden sorumlu olacak. O ayrı. Ama buna rızık denir mi? Buna rızık denir. Tamam mı? Çünkü rızık ata demek. Verme. Ve her şeyimizi veren de Allah'tır. Ve yaptıklarımızı bile yaratan Allah olduğuna göre otomatikmen olay çözülüyor. Yani. Ama Allah Azze ve Celle'nin bu insanlara rızık vermesinin içinde hikmet vardır. Yani Allah kendi hikmetine göre, kendi katındaki hikmetin ne binaen hikmet sonucu kimilerine az, kimilerine çok verir, kimilerini fazla rızıklandırır. Tamam mı? Ama bunları yaparken bir şuna iman edeceğiz. Allah birlerini fakir kıl, kılmıştır, birlerini zengin kılmıştır. Fakir kıldıklarını fakir kılarken hikmetinden yapmıştır, zengin kıldıklarını zengin yaparken hikmetinden yapmıştır. Ama biz şunu inanırsak kalbimiz rahat olur, başkasını kıskanmayız. İşte on niye bu kadar arabası var, niye bu kadar eve var, niye bu kadar ne bileyim yakışıklığı veya niye bu kadar ee, çocukları var, her şey tamam mı? Niye bu kadar ilmi var, niye bu kadar. Eğer biz Şuna iman edersek bunların hepsi hikmetinden dolayı kesinlikle Allah kullarına zulmetmiyor. Mutlaka bir bildiği var. Bizim bilmediklerimizde hayır var. Hayır zannettiklerimizde şer var. Şer var. zannettiklerimizde hayır vardır. Hatta hatta Nebis Aleyhisselam ne diyor biliyor musun? İnne min ibadi men lev agneytuhu le evsadehul ve inne min ibadi men lev efkartuhu le evsadehul Benim kullarımdan öyleleri vardır ki onu zengin kılsam zenginlik onu zenginlik onu ifsad eder diyor nebis hasırlım bak görüyor musun yani e, hadiste bu kutsi hadisli kullarımdan diyor ki kutsi hadiste, kullarımdan bazılarının niceleri vardır ki onları ben zengin kılsam zenginlik onu ifsad eder bazıları da vardır ki onu fakir kılsam fakirlik onu ifsad eder görüyor musun İşte hadis e, şeyde vardır. E, hatibin tarihinde. Hadid, hadis mi vücut? İbn-i Cevzi'nin ilerinde vesaire. O yüzden bunların hepsi hikmetten dolayıdır. Bunu bildiği zaman insanın kalbi rahat olur. Ne kişi içindeki bulunduğu zenginlikten dolayı kibirlenir. Ne de fakir içinde bulunduğu fakirlikten dolayı üzülür. Eğer Allah Azze ve Cennin hikmetine iman ederse. Bunların hepsi manevi olarak destekleyici naslardır. Tabi birisi derse ki eğer madem ki Allah bizim rızıklarımızı, ecellenimizi takdir etmiş o zaman yani çalışmayalım mı rızık kazanmak için. Diyoruz ki evet bu, bu söz batıl. Çünkü Allah azze ve celle nasıl senin rızkını tayin etmişse, rızkının sebeplerini de nasıl rızkını kader olarak tayin etmişse rızkının sebeplerinde kadar olarak tayin etmiştir. Bu cevap olarak yeter. Şimdi bu birinci nazımdı buraya kadar anlattığımız. Dedik ki bu e, müellifin bu eseri 9 sayfadan oluşuyor. Baskılarına göre bazı baskıda büyük yazar 20 sayfa olur. Küçük yazar 5 sayfa olur. Elimizdeki şey 9 sayfa. 210 ne dedik? 210 nazım. Şimdi bu ilk nazımı anlattık. Şimdi ikinci nazım olarak müellif devam ediyor. Diyor ki Hayyun alimun kadirun mevcudu. Kâmet bihil eşya'u vel vucudu. Şimdi Allah'a anlatıyor. Allah'a kadim dedi, baki dedi, dedi ki onlar batıl. 2. Sonra ecelleri ve rızıkları takdir eden dedi. Burası sahih. Sonra Allah'a devam etti. Dedi ki, dedi ki o haydır, diridir, alimdir yani bilendir. Kadirun kadirdir, mevcudu mevcuttur. Kâmet kalkmıştır. Yani var olmuştur. Ayakta durmuştur. Bihi onunla. Bihi yani o Allah'la hay olan, kadir olan, mevcut olan Allah'la ayakta durmuştur. ne? El eşya'u şeyler. Her şey yani. Vel vücudu ve va, e, mevcut olan şeyler. Tamam mı? Tercüme ediyorum tekrar. Hayyun o, diridir. Alimun alimdir. Kadirun kadir, kadirdir. Mevcudu, mevcuttur. Kâmet kalkmıştır. Ayakta durmuştur. Devamiyeti devam ede gelmiştir. Bihi onun ile kimle? Kim o? Allah'la. Yani hay, alim kadir mevcud olan Allah'la. Ney peki ayakta durmuştur? El eşya u, eşyalar vel vucudu, ve vücudu ve vücut. Şimdi o zaman ikinci nazm, nazmın ilk kısmına baktığımızda diyor ki hayyun o hay'dır. Evet elif burada isabet etmiştir. El, e, el Hay Allah azze ve celle'nin isimlerinden bir tanesidir. Allah Kuranda ne buyuruyor? Allahu la ilahe illa Hu el hayyul kayyum. Allahu Allah la ilahe illa Hu ondan başka ilah yoktur. El Hayu Haydır. Tamam. O zaman Allah kendisine Hay ismini verdi. Allah azze ve celle tam ve kamil hayat sahibidir. Çünkü ne dedik? Onun bütün isimleri ve sıfatları Kemal ya. Şimdi bizim, bizim hay ismimiz var mı? Yani hay sıfatımız var mı? Diri sıfatımız var mı bizim? Var. Allah bize hay diyor mu? Diyor. Kendisine de hay diyor mu? Diyor. E peki benziyor mu? Benzemiyor. Ha o zaman biz burada siz Allah'ın eli vardır diyenlere işte eli vardır derseniz bizim elimize benzetirsiniz, Allah'a mahlukata benzetirsiniz diyenlere reddiye var. Neden? Çünkü Allah kendisine hay diyor, bize de hay diyor. Ne diyor Allah Kur'an'da? ve Allah ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarır. Bak bize diri ismi verdi. Kendine de diri ismi verdi. Ama aynı mı Allah'ın diriliğiyle bizim diriliğimiz? E değil, o zaman Allah'ın eliyle de bizim elimiz bir değil. Peki Allah'ın diriliğiyle bizim diriliğimiz arasında ne türlü farklar var? Çok var. Mesela birincisi, Allah'ın diriliğinin bir başlangıcı var mı? Yok, bizim var. Bizim dünyadaki mesela diriliğimizin bir sonu var mı? Allah'ın hiç diriliğinin sonu var mı? Yok. yok. Peki birisi çıktı dedi ki ya burada size reddiye var. Mesela cehmiye çıktı dedi ki Allah'a diri diyemezsiniz. Çünkü onların aşırıları diyor ki Allah'a diri bile diyemeyiz. Onlar yine bazı fırkalardan daha, daha böyle dürüst biliyor musun? Hani Allah'ın bir e, Allah'a Allah'a mesela bir fırkaya soruyorsun diyorsun ki Allah'ın ilmi var mı? Var diyor sana. E, peki diyorsun ki Allah'ın elimi var mı? Eli yok diyor sana. E peki ilmi var dedin eli yok dedin. Diyor diyor ki sana esen sen eli var dersen kullara benzetirsin. E ben diyorum ki şimdi kulların eli yok mu var diyor. E o zaman bil, e, ilmi var dersen Allah'ın o, o zaman da kullara benzetmiş olursun. O zaman ilmini de inkar etmen lazım. Buradan çıkamıyorlar. Ama bak Cehmiye daha dürüst. Cehmiye diyorsun ki Allah'ın eli var mı? Diyor ki yok. Diyor Diyorsun ki neden yok? E diyor ki Allah'ın eli vardır dersen mahlukatlara benzetirsin. E Allah Diri midir? Diyor ki diri de demiyoruz. Bak burada dürüstler. Neden diyorsun? Çünkü diri dersen dirilere benzetirsin. E ölü mü? Ölü de demeyiz diyor. Ölü dersek ölülere benzetiriz. Onlar yine biraz daha dürüst. Şimdi bu böyle bir cehmiye geldi sana reddiye veriyor. Diyor ki sen Allahı Allah'a diri sıfatını verme. Diyoruz ki neden Kur'an'da geçiyor? Diyor ki olsun Kur'an'da da geçti orada mecaz var şu var bu var. E diyoruz ki neden vermeyelim ki yani? Allah açık ve zahir şekilde diri olduğunu söylüyor. Diyor ki, diri dersen mahlukata benzetirsin. Bize diyoruz ki, ya mahlukatta niye benzesin ki? Onun diriliyle bizim diriliğimiz arasında fark var. Diyor ki, olur mu fark canım? Siz demiyor musunuz, kul cennete girdiği zaman ölüm olmayacak, diriliği ebedi olacak. E Allah'ın da diriliği ebedi. Ya e bak Allah'a, o zaman Allah'la mahlukatı birbirine benzettiniz. O zaman Allah'a diri diyemezsin. Çünkü, hakikaten biz demiyor muyuz şimdi? E cennetikler cennete girdiği zaman ebedi diri olacak. E Allah'ın da diriliğine ebedi diyoruz. O zaman diyor ki ha, o zaman siz Allah'a diri ismini vermeyin, diri sıfatını vermeyin. Verirseniz Allah'ı cennetteki olacak o mahlukatlara benzetiriz. Yok diyoruz burada da benzerlik yok. Birçok yönden. Birincisi bu cennete girmeden önce bu kul. Diriliğinin bir öncesi var mıydı? Vardı bir ölüm girdi araya. He? Allah'ta böyle bir şey var mı? Yok. Birinci fark. İki. Onun diri olması, cennettekinin diri olması bir şeye muhtaç mı? Muhtaç. Kime muhtaç? Allah'a muhtaç. değil mi? Peki Allah'ın diriliği kimseye muhtaç mı? Kimseye muhtaç değil. İkinci fark. Üçüncü fark. Cennettekilerin diriliği Allah dışında nefsi olarak ihtiyaçları hissedecek mi? Hissedecek. Yecekler, e, huriler vesaire değil mi? Bunların hepsi bir ihtiyaç. Peki Allah'ın dilili, harici bir ihtiyaca ihtiyaç var mı? Yok, ha? Başka fark. Allah dilese, dilese, dileseydi Allah, kaderde yazsaydı cennettekilerin de bir sonu olacak. Yazabilir miydi? Yazabilirdi. Yani o zaman onların ebedi olmaması. Caiz mi? Caizdi. Peki Allah'ın? Değil. O zaman çok fark. Burada Cehmiye'nin sözü batılı. Tamam o yüzden Şeyhul İslam İbni Teymi o kadar güzel söylüyor ki. Diyor ki bunların getirdiği bütün delilleri getirin. Yani bütün bu isim, ehlüsüne de mukalefe eden. Hiç başka delile ihtiyaç duymadan aynı delili kendi başlarına ters çevirebilirsin. O kadar hak ortada bunlar batıl. Bak mesela... En basit bir örnek vereyim. Diyorlar ki Allah görülmez. Tamam mı? Allah görülmez diyorlar şimdi bunlar. Diyoruz ki delil ne? Diyor, diyorlar ki La Gözler onu idrak edemez. O gözleri idrak eder. Tamam mı? Diyorlar ki Allah gözleri ne yapamaz? Şey gözler Allah'a ne yapamaz? İdrak edemez. Böyle bir ayet var. Tamam böyle bir ayet var. O zaman diyorlar ki demek ki Allah görülmez. Hiç başka delile gitmeyelim. Bu delili başlarına ters çeviririz. İdrak ne demek? اَلْ اِحَاتَتُ الشَّيْءِ بِكَامِلِهِ Bir şeyi gördüğün zaman bütün tamamıyla görmen, görmenin onu kuşatması. Tamam mı? Şimdi bir insan bir şeyi gördüğü zaman onu kuşatabilir mi görmesi? Illa kuşatma diye bir şartiyet söz konusu var mı? Yok. Sen ayı görüyorsun. Kuşatabiliyor mu senin görmen onu? Ha? Bak. Görme kuşatmaz. Peki. Sen çok uzakta bir nokta geçiyor diyelim. Böyle kırmızı bir ışık. Değil mi? O her şey olabilir. Değil mi? Belki bir adamın elindeki sigaradır. Belki bir adamın elindeki el feneridir. Belki bir adamın e, elbisesinin üzerinde bir simdir. Her şey olabilir çok uzakta gece karanlığında. Görüyorsun değil mi onu? Kırmızı bir şey. Ama idrak edebiliyor musun? Heh. O zaman Allah bizden neyi nefretmiş? İdrakı nefretmiş. Görmeyi nefretmemiş ki. Bunların alimlerinden bile mesela kimdi o? Ee, ee, İmam, İmam Cürcani alimlerinden bile onun mesela tarifatı var. Lugat kitabı sayılır. Lugat kitabı yani. İdrağı tarif ederken diyor ki bi bir şeyi bütün yönüyle kapsamak. O zaman Allah gözler onu idrak edemez dediğinde ne demiş oldu? Gözler onu tamamıyla kapsayamaz. Kuşatamaz. Biz inkar etmiyoruz ki biz cennette Allah'ı görsek tamamıyla kuşatamayacak ki bizim ilmimiz, görmemiz onu. Ama göreceğiz. Anladın mı? Bak Delil başlarına ters çevrildi. Nasıl ters çevrildi? Diyoruz ki Allah'ın idra yetmesi görmenin görmenin var olduğuna delildir. Değil mi? Çünkü idrak görmenin üst seviyesi değil mi? İdra yetmek neye delil? Görmenin var olduğuna delil. O yüzden bunların bütün delillerini getirsen yine bir basit bir örnek daha vereyim. Diyorlar ki mesela cehmiye. Hiç başka delile gitme. Aynı delili başlarına ters çevir. Cehmiye ne diyor? Allah'a Var diyemezsin. Neden diyoruz? Var dersen Allah'a varlıklara benzetirsin. Yok da diyemezsin diyorlar. Biz de diyoruz ki ya var var diyemezsek o zaman yoktur Allah. Yok diyor yok da diyemeyiz. Neden? Yok da dersek yokluklara benzetiriz. Şimdi cehmiye varlığı Allah'tan nef ederken veya yokluğu nef ederken tek bir sebep getiriyorlar önemli olarak. Kendilerince önemli olarak tek bir sebep getiriyorlar. Nedir sebebi? bir şeye benzetmekten kaçınmak. Bu benzetme, ister var olan bir benzetme olsun, ister yok olan. Çünkü onlar yokluğu yokluğa da Allah'a yok da diyemeyiz dedi. Peki diyoruz ki onlara, bak şimdi, hem var, hem de aynı anda hem var olan, hem de yok olan şey nedir? Düşünebilir misin? Bir düşünmeye çalış. Aynı anda hem var veya hem de yok olan şeyin ismi nedir? İmkansızlık. Değil mi? İmkansızlık. O zaman deriz ki biz siz Allah'a imkansızlıklara benzettiniz. O mantıkla bakın. Çünkü nasıl sen yok da diyemiyorsan bu kadar saçmaysa. Biz de diyoruz o zaman sen Allah'a imkansızlıklara benzettin. Yunanlar diyor ki Allah ne ölüdür ne diridir. Ölü dersek ölülere benzetiriz. Diri dersek dirilere benzetiriz. Diyoruz ki şimdi Allah diri değil mi? Yok diyorlar diri değil. E diyoruz ki şimdi Allah nasıl diri olmaz Kur'an'da geçiyor. Diri diyememezsin. Dersen mahlukatlara benzetirsin dirilere. Ha, o zaman Allah ölü olmuş oluyor diyoruz. Tamam mı? E diyor ki yok ölüye de benzetemezsin. Şey ölü de diyemezsin. Neden? Ölü dersek ölülere benzetiriz. E biz diyoruz ki bir şey ne ölü ne diri. Böyle bir şey var mı ki? Var mı bir şey ne ölü ne diri? Nasıl yok? Cehmiye diyor ki var olur mu duvar. Duvara örnek veriyorlar. Bak diyorlar duvar ne ölüdür ne de diridir. Biz de diyoruz ki bu o zaman siz bak şimdi. Dirilere niye benzetmemişlerdi? Allah'a niye diri dememişlerdi? Diriye benzetmek için. ölü için demediler. Ölülere benzetmemek için. ha Peki bunlar o zaman kime benzetti? Duvara benzettiler Allah. Anladın mı? Duvara benzettiler. Hep delilleri bunların ne oluyor? Başlarına ters çeviriyor. İki duvara bile öyle ölü denir Arap dilinde. De Bunlar ondan bile gafil. Allah onların putlarına öyle demiştir mesela. Bu her yönlü batılar. Her. Devam ediyoruz. Hayyun alimun kadirun mevcudu. Kâmet bihil Eşya uvel vucudu. O zaman Allah'ın isimlerinden bir tanesi hayyun. Sonra Nazım ne dedi? Alimun. <gülüyor> Bilendir dedi Allah için. Tamam mı? <gülüyor> alimun. Evet. Bu da Allah'ın isimlerinden bir isim. Burada da isabet etmiştir müellif <gülüyor> rahimullah. İlim ne? İlim şeyi etmeyi alamah Bir şeyi bulunduğu hal üzerine idrak etmenin ismi ilimdir. Şu an ben burada oturuyorum. Nasıl oturuyorum? Bağdaş kurmuşum. Senin benim bu şeklimi görmen ve onu idrak etmenin ismi ilimdir. Ben şu an elimi hareket ettiriyorum mesela. Senin bu elimi hareket ettirmeni görmen, idrak etmen nedir? Yani bir şeyi bulunduğu hal üzerine idrak etmenin ismi neymiş? İlim. Tamam mı? Allah Kur'an'da ne buyuruyor? İnna Allaha la yakhfa alayhi şeyun fil ardı ve la fi's Ne yerde ne de göklerde Allah azze ve celle hiçbir şey ne gizli kalmaz. O zaman anlıyoruz ki Allah azze ve celle ilim sıfatı var. Allah yine Kur'an'da ne buyuruyor? Ve laqad halaknal insane ve ma tuvesvisu nefsuhu. Biz insanı yarattık ve onun nefsinin ona fısıldadıklarını ne yaparız? Biliriz. Bak hep bilme sıfatları Allah'ta var. Yine Allah alim diyor kendi ismine vesaire, kendisine. O zaman alim de Allah'ın isimlerinden bir tanesi. Evet nazma dönüyoruz. Hayyun alimun kadirun. Evet müellif üçüncü isim olarak da ne verdi Allah'a? Kadirun <gülüyor> dedi. Kadir yani. Şimdi burada kısa bir vakfe yapacağız. Yani burada biraz duracağız bunun üzerinde Kadir'in. Çok önemli ilmi bir nokta var burada da yine. Şimdi kudret ne demek? Şimdi biz mesela Türkçe ıslahda olsun ve Araplar kendi dillerinde olsun. Mesela bazı ıslahlar kullanır. Herkes zihnen onu bilir. İlla tarif etmeye gerek yok. İnsan bazen tarif ederken aciz bile olabilir. Hatta tarif ederken manayı bile bozabilir. Tamam mı? Ama bazılarının hakikaten manası vardır. E, güzel olarak açıklanmıştır. Mesela diyelim ki sevgi. Tamam mı? Sevgiyi bir insana açıkla dersen. Şimdi burada 10 kişi olalım. Ben sevgi deyip sussam, herkesin zihninde bir mana canlanır. Çünkü sevgi kelimesini bilirsin. Ama sevmeyi tarif et dediğinde, insan zorlanabilir değil mi? Veya tarif etmek için kendini sıkar, belki orijinal manasından bile çıkarır sevgiyi. Ama bunu, buna, buna rağmen alimler, e, sevgiyi yani alimler derken mesela dilde sevgi tarif edilmiştir. İşte meylül kalbi iler metlu, talep edilen şeye kalbi meyletmesi demişler. Kızma, kızım. Kızma nedir dediğimiz zaman bu maruf. Tamam mı? Duygu olarak çünkü hepimiz yaşıyoruz bunu biliyoruz. Ama yine tutup bunu anlatanlar olmuş. Demişlerdir ki Galayano demi fil uruk. İşte kanın damarda harekete geçmesi sonucu ortaya çıkan bir duygunun ismidir demişler ve buna benzer, tamam mı? Ama baktığın zaman işte bu tür bazı lafızlar tefsir edilmesi işgal. O yüzden İbnül Kayyim demiştir ki bunlara çok gerek yok ve hatta bunlar bazen batıla bile getirir. Mesela su dediğin zaman herkes biliyor suyu tarif et dediğin zaman adamı başlayacak kendine, e, kendini sıkmaya işte gökten inen bir maddedir işte şeffaftır, e, renksizdir, kokusuzdur, tatsızdır mesela sıvı bir şeydir anlatmaya başladı. Bu belli bir süre sonra başka bir maddeyle bile artık o kadar anlatıyor ki bu adam belli bir süre sonra başka bir maddeyle bile karıştırabilirsin bunu. Bu işkar olur. O yüzden İbn Kayyim'in dediği gibi el -ma -ma la yu'arraf. El ma'ruf la Bilinen şey bildirilmez. Tamam mı? Bilinen şey bildirilmez. Bil yani e, Türkçe'de bunu atasöz görünen köy, köy kılavuz istemez. Ve belki bu biraz uzak oldu ama yakındır yani. Görünen köy kılavuz istemez. Yani kızma nedir dediğin zaman bilinir. da diyorlar ki ma'ruf la yu'arraf bilinen şey bildirilmez Çünkü biliniyor zaten ismi üzerinde Tamam mı şimdi kudrete baktığımız zaman Kudret Aslan bilinir ama bu türlü man bu türlü lafızların Eğer tarif edilmiş güzel ve orijinal manaları varsa tarif etmek güzeldir neden güzeldir çünkü bazen iki kelime vardır, birbirine yakındır ama arasında çok ince farklar vardır. Bu farkı ayırt etme adına bazı kelimelerin tarife ihtiyacı vardır. Mesela havf ile haşye gibi. Allah Kur'an'ı diyor ki benden havf edin. Ee, yani Allah diyor ki benden havf edin, bir yerde diyor ki benden haşye edin. Türkçe maddelere baktığımız zaman ikisi arasında da Havfe de korku demiş, haşyeye de korku demiş ama aras arasında fark var ikisinin. Bak. İkisinin arasında fark var. Demek ki ikisinin arasındaki farkı ayırmak için bazı kelimelerin tarife ihtiyacı var. Kudret de bunlardan bir tanesi. Bu kudreti çok iyi fık edersen hem Allah'ın kelamını daha iyi fıkh edersin hem de bazı fırkalara reddiye verme adına ileride anlayacaksın bunun semelesini. Sana bir faydası olacaktır. O yüzden diyoruz ki şimdi burada müellif dedi ki Hayyun Allah Hay'dır hay, hay ismini de verdi. Alimun Alim ismini de verdi. Bu ikisini anlattık ve dedi ki sahih. Kadir ismini var verdi Allah. A. Evet Allah'ın Kadir ismini de var. Tamam Allah Kur'an'da ne buyuruyor? Ve hu ala kulli şeyin kadir. O her şeye kadirdir. Kadir ismini de verdi. Şimdi peki kadir neyi? Diyoruz ki ettemekku min el fieli bila aciz. Bir acziyet, aciz olmadan, aciz olmadan bir fiili yerine getirebilme olayı. Yerine getirebilme. Tamam mı? Aciz olmadan bir fiili yerine getirebilme. Veya bazıları işte demişlerdir ki El-kudretu sifatun yetemekkenu biha el-fa'ilu minel fi'li bila azzin. Veya böyle tarif etmişler. Aynı mana yani. Tamam mı? Aynı mana. O zaman Allah Azze ve Celle kudret ile kadirdir her, her şey. Kudret ile nedir? Kadirdir. Yani Allah Azze ve Celle hiçbir aciziyet hissetmeden bir fiili yerine getirebilir. Tamam mı? Bir de kudrete şeyi, evet kudrete yakın olan kuvvet var mana olarak bak şimdi Allah işte o yüzden bak burada semeresini görüyoruz şimdi Allah bir yerde kendisine kudret sıfatı veriyor bir yerde kuvvet sıfatı veriyor e şimdi kudretleri ne arasında arasını ayırmak için e işte bunların tarifini anlattığımız zaman arasını ayırırız böylece Allah'ın kelamını daha iyi anlayabiliriz ve böylece de bidat ehline reddiye ver veririz bazı noktalarda o hangi noktalar nasıl o ileride gelecek ama öncelikle fıkh etmemiz lazım. Tamam mı? Şimdi o zaman dedi ki kudret neydi? Etmek temekkunu minel fiili bilâ ac. Fiili acziyet olmadan yerine getirebilmenin ismi. Mesela dersin ki bu adam bu bavlu kadır, kaldırmaya kadirdir. Yani aciz değildir demek o fiili yerine getirme, Tamam mı? Şimdi bu. Kuvvet ise Sifetun yetemekkenül fa'ilu bihe minel fiili bilâ da'fin. Veya başka bir tarifle اَتَّمَكُّنُوا مِنَ الْفِعَلِ بِلَا دَعْفٍ Bir zayıflık bir zayıflık e, göstermeden tamam mı? Kendisinde zayıflık bulunmadan fiili yerine getirebilme. Şimdi dikkat edersen çok yakın değil mi birbirine? Ama bak şimdi. Bir mesel vererek mesela bunu anlatabiliriz. Mesela burada bir tane şahıs var. Diyorsun ki o şahsa şu taşı kaldır. Şimdi o adam o taşı kaldırırken işte böyle sallana sallana hani böyle ağır bir kaya diyelim böyle tamam mı? Sallana sallana zorlana zorlana böyle tabiriyle kıpkırmızı oldu ama kaldırdı. Sonuçta ne yaptı bu adam? Kaldırdı. Bu e, kadir olmanın kısmı değil mi? Şimdi tersinden bak olaya. Yine diyorsun ki o adama kaldır. Başka bir taşı. Bu adam şimdi kaldırıyor taşı. Şey kaldırmaya çalışıyor. Ama bu adam debelendi, zorlandı vesaire. Bu adam ne yaptı? Bu taşı kaldıramadı. Bu adama ne denir? Gayru kadir denir bu adama. Bu adam kadir değil. Yani bu taşı kaldırmaya kadir değil. Ancak onu bak şimdi. O taşı kaldırırsa o taşı kaldırırsa ama kaldırırken çok zorluk çekerse bu dilde kuvvet ile e, ka, kudretin arasındaki farktır. Bu dilde böyledir. Tamam mı? Arap dilinde. Çok zorluk çekerek bunu kaldırırsa bu adama ne denir? Kaldırdı mı bu adam? Kaldırdı. Ama bak şimdi. Çok nasıl kaldırdı? Çok zorluk çekti. Bu adama ne denir? Kadir denir mi? Denir. Neden? Çünkü kaldırdı. Çok zorlukta çekse kaldırdı. Ama kuvvetli denir mi? O taşı kaldırmaya nispetle denmez. Anladın mı şimdi farkı? kaldırdı da çok zorluk çekmesi neye delalet? O taşı kaldırma nispetinde kuvvetsiz olduğuna delalet. Çünkü neden? Diyelim ki ben şimdi bu kitabı kaldırdım. Bak şimdi şu kitabı kaldırdım. Bak ne yaptım? Hemen elimi attığım gibi kaldırdım. Bu, e, bu kitabı nispetle. Bak şimdi kendimi bu kitabı nispetliyorum. Bu kitaba nispetle. Başka bir şeyle nispetle mi? Ka Çünkü yaptığın fiile göre değer kazanır senin o olayın. Bu kitaba nis nispetle kaldırmak adına söylüyorum. Nispetle. Ben kadir miyim? Kuvvetli miyim? Evet. Hem de çok kuvvetliyim. Çünkü çok basit kaldırdım bu kitabı. Bu kitaba göre, bu kitabın ağırlığına göre çok kuvvetliyim. Tamam mı? Ama diyelim ki kayayı kaldırdım. Çok zorluk çektim. O kayaya nispetle kadir miyim? Kadirim. Ama çok zorluk çektiğim için kuvvetli değilim. Tamam mı? Arasındaki fark. Ancak çok... E Kolay kaldırırsa o adama ne denir? Kavi denir. Kuvvetli denir. Tamam mı? o Bundan dolayı diyor ki kuvvet kudretten daha kemal içerir. Kuvvet mana olarak. Tabi bu Allah hakkında geçerli değil. Tamam mı? Çünkü Allah hiçbir şeye benzemez. Mana olarak şimdi. Kelimelerin manalarını fık ediyoruz. Şu an. O yüzden diyor ki kuvvet kuvvetten daha kemaldir. Tamam mı? Aynı şekilde daha şamildir. Daha şamildir. Yani kuvvet, e, kuvvet kudretten pardon öğrenmedim. Kuvvet kudretten daha kemaldir. Kuvvet kudretten daha kemaldir ve yine kuvvet kudretten daha e, şamildir. Yani içe. Ne manada daha şamil? Burası önemli. Dikkat et. Şuur çünkü kuvvet şuur sahibi bak şimdi. Şuur sahibi Kişiler, varlıklar için yani akıl sahibi, idrak sahibi veya e, şuur sahibi diyelim daha böyle e, ilmi bir ısıla. Şuur sahibi olan varlıklar ve şuur, şuur sahibi olmayan varlıklar içinde kullanılabilir kuvvet. Mesela dersin ki Ahmet kuvvetlidir, Ali kuvvetlidir, Mehmet kuvvetlidir, Melekler kuvvetlidir, Allah kuvvetlidir. İşte işte yani varlıklar işte şu kuş kuvvetlidir. İşte aslan kuvvetlidir. Ayı kuvvetlidir vesaire. Yine aynı şekilde dersin ki çelik kuvvetlidir. Taş kuvvetlidir sertliğinden dolayı. Bu Arap dilinde kullanılır yani. Anlatabiliyor muyum? Türkçede belki çok fazla kullanmıyoruz. Çelite, çeliğe kuvvetli demiyoruz ama şöyle diyebiliriz çelik kuvvetli bir maddedir falan vesaire. Tamam mı? Yani bak şuur sahibi olsun olmasın. Çelik mesela şuur sahibi değil. Dersin ki mesela işte ee, bu kitabın cildi kuvvetlidir. İşte bu Ya her şey yani. Anlatabiliyor muyum? Şuur sahibi olsun olmasın. Kuvvet bu manada daha... Ama kudret sadece şuur sahipleri için kullanılır. Tamam mı? Yani mesela şu demir kuvvetlidir denmez. Şey e, Kudretlidir denmez. Şu çelik kudretlidir denmez. Ama kuvvetlidir denir. Bu manada baktığımızda daha geneldir. O zaman iki farkı var. Birinci farkı anlattık. İkinci farkı ise daha genel olması. Ve genelliğin de ne olduğunu anlattık. Heh, sor buyurun. Şimdi e, az önce dediniz ki e, kuvvet kudretten daha kemaldir dediniz. Aa, biz kudreti sadece şuur sahipleri için kullandık. O zaman nasıl oluyor? Nasıl daha kemal oluyor? Tabii ki daha kemal. Çünkü zaten ku kuvvetin ikisine birden olması kemal, kemal olduğuna de delalet. Tamam mı? Buradan bakacaksın olaya. Yani düşün o bir yere o iki yere işte. Bu yetmiyor mu delil Tamam <gülüyor> Tabi dedi ki bu Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bir isimdir. ala kullu şeyin kadir, <gülüyor> o her şeye kadirdir. Tamam, bu bu ayette ona delildir. Yine e, dikkat edecek olursak e, şey nazma dönelim. Hayyun alimun kadirun mevcudu. Bak dedi ki Hayyun alimun kadirun anlattık ve mevcudu dedi mevcut. Bu da işgal biraz. Elif'in bu sözü de işgal. Allah mevcut mudur? Mana olarak haber olarak mevcut ama mevcut diye bir sıfatı ismi nerede Allah'ın? Anladın mı? Çünkü neden? Bak şimdi. Hay diri ne demek? Mevcuttur demek zaten mana olarak. Tamam. O yüzden diyoruz ki keşke müelif de bu lafı da kullanmasaydı. Mevcut demeseydi Allah'a. O yüzden Allah'a mevcut demek haber babından caizdir. Ama isim babından sıfat babından caiz değil. Bazıları vermişti selef alemlerimizden de. Hatta yani biz de zaman zaman olabilir diyoruz ama ihtimalli olduğu için en azından susmak. Ben önceki mesela derslerimde bu mevcut e, mevzusu tam böyle kendi nefsimde mutmain olmadığım için, kendi zihnimde mutahakkik olmadığı için zaman zaman mevcudu sıfat olarak da kullandım bazı alimlere tabi olarak. Ama bu, şu an burada kendi nefsim adına taakkuf ediyorum. Daha çok bahse ihtiyacım var. Daha çok araştırmaya ihtiyacım var. Ee, daha çok e, sormaya ihtiyacım var mevcud için. Ama muh'ala muh kulli hal, muhtemel olduğu için keşke diyoruz ki mevcudu da kullanmasıydı. Çünkü mevc Allah mevcuttur nerede, hangi Kur'an'da, sünnette, vasıf veya isim olarak Allah hakkında. Zaten biz Allah dediğimiz zaman içerisinde mevcut manası var yani. Hay, diri, bilen, bunların hepsi mevcut diye işarettir zaten ama hani bunu isim olarak vermek Allah'a veya işte sıfat olarak vermek bu biraz işgal. Tamam mı? Çünkü yani hay dediğimizde zaten hay e, ona ona gerek bırakmıyor yani. Hay zaten mevcut lafzına e, gerek bırakmıyor. Mevcut zaten nedir manası? Dıddül madun. Yokluğun sıttıdır o. Ama... Yokluğun zıttı yerine sen Allah'ın kendisine verdiği şeyleri verirsin. Tamam. Yani o yüzden. Ama deriz ki burada müellife, burada hani işte kadimdeki gibi müellif işte böyle hata da yapmış demiyor. Çünkü Allahu Alim cümlelerin siyah ve sibakı burada mevcut kelimesini sanki müellif haber babından kullanıyor. Şimdi Allah'a haber babından diyebilirsin. Allah mevcuttur. Ama bu isim Allah'ın ismidir veya sıfatıdır şeklinde bu biraz muhtemel işgal. Yani Allah'ın ismi şeklinde işgal değil. Hiç yok. İşgal değil. Yani mevcut diyemezsin isim babından. Allah'ın mevcut diye bir ismi yok. Ama sıfat olarak burada Allahu alem. Yani burada daha çok bahse ihtiyaç var. Ben şahsen nefsim şu an bir şey mutmayın dil bu konuda. Şunda mutmayın. Allah'ın mevcut diye bir ismi yok, o ma'ruf zaten. Ama mevcut sıfat olarak Allah'a vücut sıfatı, mevcut sıfatı kullanır mı? Allahu alem. Yani bunda tavakkuf ediyorum. Duruyorum burada. Allahu alem. daha çok bahse ihtiyaç var. Kalbimi meyllettiği zaman ileride yani sorduk, öğrendikten sonra inşallah onu da paylaşırım ama şu ana kadar Allahu Alem mevcut ihtimalle. Ee, ancak diyoruz ki burada Müellif Allahu Alem bunu haber babında zikrettiği için burada Müellif e, fe, e, şey yapamıyoruz. Yani işte böyle bir hata etmiştir de dememiz hoş değil. Tamam mı? Müellife bunu söylememiz hoş değil yani. Ama Kadim de dersin bunu. Kadim net bir şekilde orada sanki isim olarak kullanmış gibi. Ama burada haber babında kullanmış sanki Allahu Alem.